A'udhu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve man sarra li nahjihi wa man bi ahsani layumidin. Rabbi shrah li sadri ve yassir <gülüyor> li amri wa hlul kutta min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa unfina bima allamtana wa zidna ilman birahmetika ya arhamar <gülüyor> rahimin. Amma ba'd. Allah Azze ve Celle nasip ederse inşallah bugün cahiliyenin özelliklerinden kaldığımız maddeden devam edeceğiz. Şöyle bir mazeret sebebiyle özür beyan edeyim her birinizle. Biraz hastayın. O yüzden bu e, bitkin halimi mazur görün inşallah. Dua edin. Allah Azze ve Celle şifa nasip etsin. E, o yüzden biraz sesim kısık çıkabilir. Biraz bugün e, verimli bir ders geçmeyebilir. Hakkınıza helal edin inşallah. En son geçen hafta e, Cahiliyenin özelliklerinden 15.sini, şirk ehlinin özelliklerinden 15.sini Almıştık Allah azze ve celle nasip ederse bugün 16. vasıftan 16. özellikten kaldığımız yerden Devam edeceğiz inşallah Şeyh Muhammed bin Abdülvahad Diyor ki cahiliyenin özelliklerinden Ve vasıflarından 16.sı Esadissetu aşar etiyaduhum amma atahum minallah e, bu cahiliye ehlinin Allah'ın verdiklerinden yüz çevirip ondan başkasını onun yerine koymalarıdır. Bir kutubus sihrı sihir kitaplarıyla beraber. Kema zekerallahu zalika fi kavlihi taala Allah'ın şu sözünde zikrettiği gibidir diyor. Nebzedhe fariqukum min alladheena utul kitabe kitabe Allahi vara zuhurihim kaennahum O kendilerine kitaptan nasip verilenler, ilim sahipleri, ilimden nasibi olanlar Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Sanki Allah'ın kitabı hiç onların yanlarında yokmuş gibi davrandılar. وَاتَّبَعُ مَا تَتْلُ الشَّيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُولَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُولَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُ Süleyman kafir olmadı ancak şeytanlar kafir oldular. Bakara suresi 101 ve 102. ayeti kerimeler. Şimdi öncelikle kardeşlerim, şeyhin burada bu maddenin başlangıcı olan kısımda zikrettiği اَتِيَادُهُمْ اَمَّا اَتَاهُمْ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın kendilerine verdiklerini اَتِيَادُهُمْ Yani مِنَ الْعَيَّدِ وَهُوَ الْبَدَلِ Yani bir şeyin yerine başka bir şey koymak demektir. Bir şeyi bir şeyle değiştirmek demektir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala insanlara hidayet etmek için, insanların yolunu doğrultmak için, insanların haklarını, hukuklarını onlara hak ettikleri şekilde dağıtmak için bir kitap göndermiş. Hayatlarını idare etmek için bir kitap göndermiş, insanlar onu kenara koymuşlar, onun yerine başka bir şey koymuşlar. Bu her dönemden peygamberlere muhalefet eden cahiliye ehli olan, şirk ehli olan, küfür ehli olan müşrikleri her dönemde takip etmiş oldukları neydi kardeşlerim? Yollarıydı. Bugün nasıl zuhur etti bu? Bugün şöyle zuhur etti. Allah insanlara az önce söylediğim sebeplerle kitaplar indirdi. İnsanlar Allah'ın kitabını bu noktada arkalarına attılar. Sanki Allah'ın kitabı yokmuş gibi onun yerine bedelen onun yerini dolduracak kendilerinin koydukları kendilerinin yazdıkları kitaplar ihtas ettiler. Miraslarını orada bölmeye başladılar. Anlaşmazlıklarını orada çözmeye başladılar. Türkiye'nin anayasasının var olduğu gibi. Azerbaycan'ın anayasasının var olduğu gibi. Avrupa Birliği'nin her bir devletin veya Rusya'nın, Amerika'nın her bir devletin kendi yazmış olduğu kitaplarla Allah'ın kitabını bir kenara atıp onun yerine başka kitapları getirip anlaşmazlıklarını o kitaplarda çözdüklerini sanki ke ennehum la özellikle khasaten kendini İslam'a nispet eden Kendine Müslüman deyip de bu kitaplarda anlaşmazlıklarını çözenlere vurgu yaparak Allah sanki bilmiyorlarmış gibi bir de kalkıp neye giderler? Başka Allah'ın kitabının dışında kitaplara başvururlar. Tabi Allah'ın burada kastettiği burada misalini verdiği bu kitaplar değil. Orada kast edilen ayetin bir nuzun sebebi var. Ben vakayla alakalı olduğu için işarette bulundum ama asıl konum bu ayetin tefsiri üzerine olacak. Allah azze ve celle'nin subhanahu taala'nın bu ifadeyi sarf ettikten sonra "Vemâ kefer Süleyman velâkinne şeyâtîne keferu." Süleyman kafir olmadı ama şeytanlar kafir oldu demesinin sebebini anlatacağız. Süleyman Aleyhisselam cinleri emrinde kullanan, cinleri insanlar gibi emri altında kullanan Nadir insanlardan bir tanesiydi. Allah Azze ve Celle ona böyle bir lütufta bulunmuştu. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Süleyman'ın kıssasından bahsederken cinler eğer diyor gaybı bilse Süleyman'ın öldüğünü, Süleyman'ın dayandığı asayı kurdun yiyip de o asanın o çürüklükten kopup Süleyman'ın düşmesine kadar cinler anlamamışlardı Süleyman'ın vefat ettiğini. Eğer gaybı bilse idiler cinler Süleyman'ın öldüğünün farkında olurdular. Allah ayeti kerimede cinlerin Süleyman aleyhisselam'la olan bağlantısını anlatır. Ve büyü denen şey, sihir denen şey, cinler kullanılarak yapılır. Şimdi tabii bir felaket var, ondan hiç konuşmuyorum. O da ne? Materyalist, maddeci zihniyetin görmediği şeye iman etme işi. Ben gözümün görmediğine inanmam. O zaman akılsızın tekisin, aklı görüyor musun? Rüzgar girdi diyorsun bedenime, şura mı ağrıyor? Neymiş? Rüzgar girmişler. Rüzgar adama girer mi? E görmüyorsun, var olmayan bir şeye niye iman ediyorsun? Elektrik gözle görülüp müşahede edilen bir şey midir? Asla. Gözle görülmez ama herkes elektriğin varlığına inanır. Yani bir şeyin varlığını kabullenip kabullenilmemesi için o varlığın gözle veya beş duyu organı denen kulakla hissetmekle, tatmakla algılanması veya müşahede edilmesi şart değildir. O yüzden cinlerin varlığını inkar etmek, kitap, sünnet ve icmanın ortaya koyduğu bir hakikati inkar etmektir. Başlı başına bir küfürdür. Başlı başına Allah'ı ve Resulü'nü yalanlamaktır. Yani o yüzden bu toplumun küfrünü saymaya kalkarsak, geçmiş alimler 700 tane saymışlar, biz 700 bin tane sayabiliriz. Yani konuştukça, üzerinden tartıştıkça birçok mesele ne yapacaktır? Türeyecektir. Özet olarak... Süleyman aleyhisselam, cinleri kendi emrinde kullandığı için Allah azze ve celle ona böyle büyük bir mülkü verdiği için şeytanlar boş durmadılar. Ne yaptı peki şeytanlar? Bakın ben size mesela karı koca ayırma büyüsünü öğreteceğim. Şeytanların anlattığı, sihirbazların anlattı. İnsan, bizler müslümanlar olarak şirki biliriz ve şirkten uzak dururuz öyle mi? Biz biliyoruz ki kabre kurban kesmek şirktir. Doğru mu? Ama bunu bilmekle kalkıp kabre kurban kesmiyoruz. Bundan uzaklaşmak için biz bu bilgiyi alıyoruz. Öyle. Şeytanlar da büyüyü, sihri Allah'ın kelamı üzerinden yaparlar. Nasıl yaparlar? Mesela karı koca ayırmak isteyen şeytanlar Talak suresi diye boşanma suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Talak suresini beyaz bir kağıda yazarlar. Onu hastaya muska yapıp üzerine verirler, bak Allah'ın kitabından sana ayet yazdık, yanında gezdir derler, bizde başka bir şey yoktur sihirbazlar, büyücüler. Zannedersin onlar hak ehlidir. Bugün piyasada özellikle hassaten doğuda çok yaygın bir şekilde var olan e, büyücüler, sihirbazlar vardır, adına hoca diyorlar. Onlar hakikatte büyücü sihirbazlardır. Adlarının değişmesi, hakikatlerinin değişmesini gerektirmez. İkinci bir kağıda da Talak suresini yazıp onu götürür büyücü necasetin dışkın içerisine batırır Allah'ın sözlerini. Ve iblis onlara sihirde yardım eder şeytan. Allah'a ne zaman küfreder ne zaman iblisi razı eder Allah'ı gazaplandırırsa cinler de sihirde onlara ne yaparlar yardım ederler. Allah'ın kelamından sihir yapma usulü bu asırda kendine Müslüman diyen şarlatanların Uğur Dündar'ların arenalarda çıkardığı ve dini kötülemek için malzeme yaptığı şarlatanların ortaya çıkardığı yeni bir şey değildi. Onlardan önce çok ama çok uzun seneler önce Yahudiler Kabaleist denir. Mesela bugünkü ismiyle meşhurdur. Şunlar Kabaleistler derler. Kabaleist sihirbazın İbranice adıdır. Kabaleist sihirbazın İbranice adıdır. Bugün dünyanın en meşhur kabalesleri, özellikle filmler, yapımlar, buna benzer eşyalar üzerinde bazı büyüler ve sihirler yaparlar. Bu onların binlerce sene önceden gelen bir adetleridir. Süleyman aleyhisselam öldüğü zaman tahtının altına kendi kitabelerini, Allah'ın ona vahyettiği ayeti kerimelerin yazılı olduğu kitabeleri tahtının altına defnetti, gömdü. Orada sakladı ve gizledi. İstemedi başkalarının elinden geçsin. O satırların arasında boşluklar vardı. Bugün Kur'an'da olduğu gibi. Süleyman aleyhisselam ne zaman vefat etti ki biliyorsunuz Süleyman bütün yeryüzüne hakim bir devletin kralıydı. O kadar güçlüydü. Hem peygamber hem devlet başkanı Allah ona dünyanın mülkünü açmış. Cinler emrinde. Binlerle Binlerce ordu onun emrinde, Allah öyle bir mülk vermiş. Kimseye vermediği bir mülk vermiş ona. Süleyman aleyhisselam vefat edince Yahudiler dediler ki şeytanlar, insi ve cinni şeytanlar, Süleyman bu kadar mülkü bu kitabelerde yazılı kelimelerle elde etti dediler. O yüzden saklıyordu tahtın altında dediler. Özellikle filmlere falan konu olmuştur. Orta çağ şövalyeleri vardır. Orta çağ şövalyeleri. Özellikle Kudüs'e defalarla Haçlı Seferleri düzenlemişlerdi ve her Haçlı Seferi düzenlediklerinde Kudüs'ten kaçırıp Avrupa'ya götürdükleri kitabeler vardı Süleyman Tapınağının altındaki. Bugün Yahudiler kazıyorlar Mescid-i Aksa'nın altını. O Kubbetü's Sahra'yı gösteriyorlar Mescid-i Aksa diye. O gösterdikleri Sarıyer yer, kubbetus sahra. Mescid-i Aksa değil. Mescid-i yanında. Mescid-i Aksa'nın altını kazıyorlar Süleyman'ın tapınağını, ibade tanesini ortaya çıkarmak için. Ve kazı yaparken orada Süleyman'ın kitabeleri çıkıyor senelerdir. Bunları alıp götürüyorlar ve bunlarda Rahman'ın sözleri arasına sıkıştırılmış şeytanların sihirleri ve büyüleri var. Ve o dönemde şeytanlar... İnsanlara alın sihir yapın sihir güzel bir şeydir Süleyman da yapmıştı bu kadar mülkü bununla elde etmişti dedikleri için Allah diyor ki Wa ma Süleyman Süleyman kafir olmadı. Walakin ne şeyatine kafaru yu alimun Şeytanlar kafir oldular çünkü o şeytanlar insanlara ne öğrettiler sihri küfürü şirki öğrettiler ve Burada ayeti kerimede şeyhin e, bu maddede bu ayeti kelime getirmesinin sebebi bu. Cahili bu tabi bir kıssa. Yani bir kıssa Allah'ın gönderdiği hak kitabı değiştirip yerine başka bir şey koyup onunla amele insanları davet etmek. Ben bugün onun tezahürünü anlattım. Ne şekliyle anlattım? Bugün devletlerin yönetildiği anayasalar, kanunlar, bütünleri yeni bir kitap ve insanlar bu Allah'ın gönderdiği kitabı bırakıp sanki yokmuş gibi davranıp kendi yazdıkları kitaplarla ne yapmaya başladılar? Kendi anlaşmazlıklarını çözmek. Bu Allah'ın kitabının yerine kitap getirmenin bir vecihi, bir suvarı, bir şekli. Başka neyi var? Bugün sapıkların gece gündüz demeden harıl harıl telif ettiği kitaplar. Harıl harıl telif ettikleri yazdıkları kitaplar, batılın yazılı olduğu kitaplar, yanlışların yazılı olduğu kitaplar, Allah adına yazılan içerisinde Allah'a küfür var olan kitaplar. İnsanlar Allah'ın kitabını okumayı bırakıp bu kitapları okumayı, bu kitapları anlamayı, bu kitapları fehmetmeye çalıştıkları zaman gene bu vecihte de bu suvarda da cahiliye ehline benzemiş olacaklar. Görürsünüz özellikle son yıllarda toplumda bir entelektüellik e, algısı söz konusu. Yani entelektüellik dediğimiz biraz modern görünmek, biraz böyle bilgili görünmek. O yüzden mesela görürsünüz böyle kalın kalın Dan Brown'ın işte hikayeleri, romanları, işte kitapları, başka yazarların dünyada çok satan bazı kitapları. Toplum şimdi bir şey görmeye dursun hemen atlıyor ona. Şimdi böyle bir e, toplum şu kadar kalınlıkta bir kitabı okuyup anlamaya çalışıyor da Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu wa Taala'nın ona göndermiş olduğu şu kadar bir kitabı okuyup anlamak fehmetmek onu idrak edip hayatına aktarmak gibi bir gayretin içerisine düşmüyorsa bunlar da aynı şekilde önceki cahiliye ehli gibi Allah'ın kitabını bırakıp yerine başka kitapları koyan insanların bugünkü başka tezahürleridir Allah Azze ve Celle bu konularda cahiliye ehline benzemekten bizi muhafaza eylesin. Sabiyat-ı Aşar cahiliye ehlinin şirk ve küfür ehlini özelliklerinden ve vasıflarından 17.si nisbetu batilihim ilal enbiya batıllarını peygamberlere nisbet etmeleri batıllarını salihlere nisbet etmeleri ke kavlihi ta'ane bu Allah'ın az önce okuduğumuz Bakara suresi 102. ayette söylediği gibi Süleyman ayetinde olduğu gibi. Süleyman kafir olmadı dedi. Niye? Onlar yaptıkları batıl olan sihri yaptıkları batıl olan şirki ve küfrü kime nispet ettiler? Süleyman aleyhisselam. Gene örnek olarak Bakara suresindeki başka bir ayeti getiriyor. İbrahim Yahudiyen ve la nasraniye. İbrahim ne Yahudi'di ne de Hıristiyan'dı. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O hanifti, yüzünü Rabbine dönmüş, ona tevhidle ibadet edendi. O asla ve asla müşriklerden de olmadı. Şeyh bu 17. vasıfta, 17. özellikte bunu getirdi. Yani özet olarak cahiliye ehlinin yaptığı yanlışları ve batılları salihlere getirdi. Peygamberlere, onların yolunda yürüyenlere nispet etmelerdir. Bugün de nitekim maalesef vaka'a bu cahiliyenin özelliğinin tezahürüyle nedir? Karşımızda hazır bir halde bulunmaktadır. Mesela en basitinden Raygayb kandili denen bir kandil geçti. Yakın bir dönemde. iki gün önce miydi? Bir gün önce Şaban'ın birinci günüydü. Mesela İmam Nevevi bu toplumun itibar ettiği alimlerden bir tanesidir. İmam Nevevi'nin özellikle riyaz Salih'ini para kazanmak için güzel bir eserdir. O yüzden ticaret şirketleri ondan basıp Türkçe'ye çok fazla sattılar Türkiye'de dinini öğrenmek isteyen insanlar. riyaz Salih'inin yazarı İmam Nevevi Şafii mezhebinin büyük fakihlerinden İmam Şafii'nin menhecini kabul eden onun yolundan giden mutaafirin fakihlerden İmam Nevevi rahimullah İmam Müslüm'in sahihine düştüğü şerhte diyor ki bazı diyor sapıklar regaib denen bir pisliği icat ettiler Şaban'ın ilk günü. Allah diyor o bidatı çıkartıp o bidatı yaşayanları öldürsün. Ne sahabe ne peygamber böyle bir kandili kutlamamıştır diyor. Şimdi bugün insanlar yaptıkları batılları yaptıkları bidatları kime nispet ediyorlar? Peygambere. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 60 küsür yaşında vefat etmiş. Senelerce doğum günü denen o pis batılıların adetinin olduğu vakit gelmiş. Asla doğum günü kutlamamış. O vefat ettikten sonra onun güzel talebeleri, sahabe tabin etbaat tabiin, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mevlit kandili denen doğum gününe doğum gününde has özel bir kutlama yapmamış. Sonrakiler böyle bir Fikir ortaya atıp bu batıllarını, bu yanlışlarını da sahabeye, peygambere nispet etmişlerdir. Bu da başka bir tezahürüdür. İnsanların yaptıkları batılları salihlere nispet etmeleri, peygamberlere, peygamberlerin yoluna tabi olan güzel insanlara nispet etmeleri her dönemdeki sapıklıklarındandır. Az önce uzun uzadıya anlattığım Süleyman kıssasında olduğu gibi. Bu maddede... 17. cahiliyenin özelliğinde asıl açacağım nokta şeyh'in ikinci getirdiği ayet-i kerimedir. Mâkâne İbrâhîmü Yahûdiyen ve lâ İbrahim ne Yahudi'ydi ne Hristiyandı. Velâkin kâne Hanife Müslime. İbrahim Müslümandır. Allah azze ve celle bu sözü niye söyledi Kur'an'da? Yahudiler dediler ki, biz İbrahim'e tabi olmaya daha müstehakız. İbrahim bizim babamız. Yahudiler, İshak'ın çocuk, yani İshak aleyhisselamın zürriyetindendir. İshak'ın oğlu Yakup ve İsrail, İbranice Yakup demektir. Yani İsrail devleti, Yakup devleti demek. İbranice bir kelimedir, Arapça geçmiştir. Yakup ve İsrail ikisi de aynı manadadır. Beni İsrail yani Yakub'un oğulları demektir. Onlar İbrahim'in soyundandır zaten. Aleyhisselam. Dediler ki bizim dedemiz, babamız, atamız İbrahim. Zaten biliyorsunuz Yahudilerde soysop en önemli şeydir. Birçok soysop birbirine karışmıştır, kayıtları tutulmamıştır. Yahudiler öyle değildir. Herkesin babası, babasının babası, babasının babasının babası Hepsi bellidir İbrahim'e kadar. Çünkü onlarda zürriyet önemlidir. Anne Yahudi olmazsa adam dese ki ben Yahudi olacağım gene Yahudi olamaz. Yahudi kanını taşıması için Yahudi bir annenin o çocuğu doğurması lazım. O yüzden Masonlar ve diğer fırkalar türemiştir. Yahudi olmak isteyen Yahudilere kulluk etmek isteyenler ikinci dereceden Yahudi kabul edilmiştir. Yahudiler dediler ki İbrahim bizim peygamberimiz biz onun torunlarıyız. Hristiyanlar dediler ki İsa'nın etbağı. İsa da dediler İbrahim'in torunlarından, biz de dediler daha müstahkiz. İsa da bu aileden, bu bereketli mübarek aileden. Biz İbrahim'e tabi olmaya daha müstahkiz. Mekkeli müşrikler de dediler ki, bizim babamız İsmail, yani Kureş kafirleri, Kureş kabilesi, Peygamber'in savaştığı Kureş kabilesi, İsmail aleyhisselamın on kuşak sonraki torunlarıdır, çocuklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti kuruları kaç sene olmuş yaklaşık 100 sene, kaç nesil geçmiş? Bizim dedelerimiz kuruluşunu hatırlamaz yani çoğu çocuk. Dedemizin babası bilir 4 tane kuşak geçmiş. Baba, dede, dedenin oğlu, onun torunu. Şimdi torunun torunu geliyor. 4-5 kuşak, bir 5 ku <gülüyor> kuşak daha ekleyin yani bu ne demektir? 200 sene demektir yaklaşık olarak. 200 sene önce İsmail babalarıydı Kureyşlileri, dediler ki biz İbrahim'e tabi olmaya daha müstahakız. O yüzden bu bir tane zındık var. Dinler arası diyaloğu dünyada ortaya atan dünyanın yeni deccali var bir tane. O ne dedi? Mardin'de dinler arası diyalog diye bir şey yaptılar. İbrahim'i dinde, İbrahim'i payda da bir araya gelmek. Onun için ne yaptılar? Hatta simgesel şeyler yaptılar. Küçük bir havuz, havuzun üzerinde ufak bir köprü, köprü, sırat köprüsü. Yahudi papazı geçiyor, Hristiyan Yahudi hahamı geçiyor, Hristiyan papazı geçiyor, Diyanetin imamı geçiyor. Hatta bir tane de Budist getirmişler, onu da katabiliriz diyor. O da ahlak dinidir. Onu da dışlamaya gerek yok. Humanist bir düşünce, humanist yeni bir din, yani insanı insan olduğu için sever ki İslam bundan uzak yakın alakalı değildir. İslam adamı kara kaşına kara gözüne sevmez. Sen Allah'ı ibadette birliyorsan sevgiyi hak etmişindir Sen Allah'a ortak koşuyorsan düşmanlığı hak etmişindir Yani öyle insanı insandır. yarat Ben insanı severim yaradanından ötürü falan. Bu sözler siyasi sözler. Bu sözler batıl sözler. Celalettin Rumi'nin kendi aklından koyduğu sözler. Allah bize dostluğu yapmamız gerekenlere dostluğu, düşmanlığı yapmamız gerekenlere de düşmanlığı emretmiştir. Zaten siz hakkı ortaya koyduğunuz zaman düşmanlık kendiliğinden size gelecektir. Sıcağın geldiğinde soğuğun gitmesi gibi tabi bir olaydır. Isının geldiğinde soğuk havanın gitmesi kadar tabi doğal bir olaydır. Allah ayeti kerimede diyor ki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ Nebiyyen adıvali lişşeyatînil insi vel cinni. Biz her peygambere bu şekilde insden ve cinden düşmanlar kıldık. Bütün peygamberlere cinlerden ve insanlardan düşmanlar kıldık. Düşmanlar yaptık. Düşmanları üzerlerine musallat ettik. Ta ki Allah'a verdikleri sözde ne kadar sadıklar bir ortaya çıksın. Yani ne oldu sonra? Ne oldu sonra? Birazcık Allah Rabbimdir dedi diye celle celaluhu birazcık eza edildiğinde, birazcık sıkıştırıldığında mızmız mız çocuklar gibi geri dönenler oldu. Çoklar böyle, insanların çokları böyle. Ankebut suresinde o yüzden diyor, "Fe uziye fi sebilillah." Allah yolunda birazcık acık ucundan eziyet edilse hemen onlar gerisin geri dönmeye başlarlar. Ve insanlardan öyleleri vardır ki onlar yabudun ale harfin ucundan, kıyından, kenarından Allah'a ibadet ederler diyor. Birazcık ezayi de gördüm o yarım yamalak ibadet de ne olacak? Yok olup gidecek. Heyhat bu yola girenler ne kadar çoktur da helak olanlar da onlardan daha fazladır. Bu yola girenler o kadar çoktur, helak olanlar onlardan daha fazladır. İbnül rahimallah rrahimullah seleften naklediyor. Selefi salihin dediler ki şaşılacak şey helak olanın nasıl helak olduğu değil, kurtulanın nasıl kurtulduğudur batının çokluğuna rağmen. Allah ayeti kerimede dedi ki وَلَا تُوَجِبْكَ كَفْرَةَ الْقَبِيْتِ Pisliğin çokluğu seni taakkub ettirmesin. Pisliğin çokluğu, batının çokluğu seni hakka tabi olmaktan alıkoymasın. Allah azze ve celle subhane ve teala bunun zor zor buna sabretmenin zor bir iş olduğunu anlattı Allah subhanahu Bu zor bir iştir. İnsanlar dilleriyle elleriyle eza ederler. Dolayısıyla dostluk ve düşmanlık kaçınılmazdır. O yüzden bu üç tane din sahibi, Müşrikler, Mekkeli Müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlar, İbrahim'i kendilerine nispet ettikleri için bir dördüncü taife daha eklendi. Kim onlar? Kendini Muhammed'e nispet edip aleyhissalatu vesselam Muhammed'in dini, diniyle uzak yakın alakası olmayanlar gibi. Nasıl bir tabir bu? Şöyle bir tabir bu. Bugün Hristiyanlar diyorlar ki baba oğul kutsal ruh. Allah üçün üçüncüsüdür. Allah baba, Meryem anne, İsa onun oğlu haşa. Allah onların söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Öyle bir söz söylediler ki neredeyse gök çatlayacaktı diyor ayet-i kerimede Meryem suresinde. Öyle bir söz söylediler. Allah'a eş kadın isnad ettiler. Allah o kadar gazap etti ki gök yarılacaktı, gök çatlayacaktı diyor. Şirk Allah katında bu kadar pislik bir şey. İsa bu Hristiyanlardan beri değil midir? Beridir elhamdülillah. Zaten Maide suresinin son sahifesinde var olan ayetlerde diyor ki Ey İsa sen mi dedin insanlara beni ve annemi Allah'tan başka İlahlar edinin. Dedi ya Rabbi haşa ben böyle bir şey söylediysem sen onu bilirsin. Ama ben bunu söylemedim. Benden sonra sapıttılar. Benden sonra yoldan saptılar. Benden sonra helaka uğradılar. Tıpkı bütün eşyanın aslında var olan kanunda olduğu gibi. Nedir o kanun? Genç çocuk yaşlanır, büyür. Güzel kadın yaşlanır, çirkinleşir. Güzel bir meyve beklemekle bozulur. En güzel yemekler vaktin üzerinden geçmesiyle bozulur. Bu Allah'ın fıtratlara çaktığı ayetidir. Neyin üzerine zaman geçerse tıpkı hadis suresinde söylediği gibi fetale aleyhimul amet feqaset kulubuhum. O ehli kitap ilmi aldıktan sonra onunla amel ettikten sonra ne zaman zaman geçti? Fetale aleyhimul amet. Zaman uzadı, vakit geçti kat kat Kazandıkları günahlar sebebiyle kalpleri kas katı kesti de anlamaz hale geldiler. Eşyanın tabiatında Allah'ın koyduğu kanun gereği neyin üzerine zaman geçerse o bozulur. Bu değişmez. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden sonra tam 1400 sene geçti. 1400 sene. Ya 1400 seneye plastik yok oluyor. En geç yok olan madde din nasıl yok olmaz din ki en önemli emanet din ki insanların ilk bozdukları şey din ki insanların ilk ihanet ettikleri şey din ki insanların elinin tersiyle ettiği şey o nasıl bozulmaz nasıl İsa'nın etbağı dediler ki İsa Allah'ın oğludur ki İsa'dan ondan münezzehtir beridir böyle bir söz söylememişti nasıl Yahudiler dediler ki وَقَالَتِ الْيَهُدُ اُزَيْرَ اَبْنُ Ayette dediği gibi Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Nasıl ki Üzeyr o Yahudilerden beridir. Onlar kendini biz Üzeyr'in etbaıyız dediyseler Vallahi بِاللّٰهِ تَالْلٰهِ Cibril'in Kur'an'ı üzerine indirdiği son hak peygamber olan Muhammed de aleyhissalatu vesselam bugün kendisini ona nispet edenlerden beridir. Onlardan münezzehtir. Onlar peygamberin dinini tahrif ettiler. Öyle bir dine inandılar ki namazı Allah'a verdiler, miras taksim ederken batılı kanunlara verdiler. Namaz kılarken Allah'a yaptılar, dua ederken kabirdeki ölüye yaptılar. Analarına küfrediliyorken adam öldürdüler, takımın futbolcusuna sövdü diye adam öldürdüler. Allah'a küfredince kılını kıvırdatmadılar Sonra da dediler ki biz Muhammed'in etbaiyiz. Biz Muhammed'in tabileriyiz. Tıpkı Allah'ın ayette dediği gibi: İbrahim İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin Hanifan O hanifti, Müslümandı. Sizin gibi müşrik değildi. Sizin gibi Allah'a oğlu isnat etmiyordu. Hak dini tahrif etmedi. Bugün insanlar hak dini tahrif ettiler. Bizim insanları da davet ettiğimiz şey o dinin aslı olan, temiz aslı olan İlki olan pislenmemiş haline çağırmaktır. Tıpkı bir suyun dağın kaynağından, bir pınarın dağın kaynağından çıktığında ilk kaynağında tertemiz olduğu gibi. O su aşağı indikçe pislikleri katar içine. O su aşağı indikçe pislikler karışır o suya. O zaman ne yapmak gerekir? Kaynağa dönmek gerekir. Diyorlar geri kafalılar. Kardeş geride kurtuluş. Geride kurtuluş senin ileri dediğin şey soyunmak hayvanlık yani bak Avrupa'da bazı köyler kasabalar var çıplak gezmek insanlık hakkı olarak görülüyor yani. yavaş yavaş yani bir şeyler şurada Türkiye'de de şundan bir 30 sene önce sokaklarda kadın kız el ele gezecek kadın erkek el ele gezecek mümkün mü soruyorum mümkün değil şimdi ya bizim komşunun 7 yaşında çocuğu var kızla erkek Gelmiş ağlıyor. Beni aldattı diyor öbür kızla. Sekiz yaşında. Niye? Akşama kadar ana televizyonda aşkı memnu izlerse ne olacak o çocuktan? Baba onu izlerse ne olacak? Kadın erkek yatakta öpüşüyorken yanında çocuğuyla o televizyonu izleyen adamın çocuğu ne olacak? Başka ne bekliyorlar? Kendi elleriyle ektiklerini biçecekler. İnsanlar... Toprağa ne dikerseler onu biçerler. Siz diken ekerseniz diken biçersiniz. Siz güzel faydalı bir tohum ekerseniz size güzel bir nebat biter. O nebatı toplarsınız de tarlada. Toprağını ekecekseniz onu biçeceksiniz. O yüzden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bugünkülerin anladığı gibi bir dini getirmedi kardeşler. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Hanif olan, Tevhid dini olan, İbrahim'in dini olan... Ki Allah Azze ve Celle ayet diyor ki, اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِيْبْرَاهِيمَ وَهَذَا النَّب۪ي وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُ O İbrahim'e tabi olmaya, İbrahim'in dostu olmaya, İbrahim'in milleti dini üzerinden yürüme en müstahak olanlar bu peygamber ve o peygambere tabi olanlardır. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun temiz yoluna tabi olanlardır. ثُنَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبْ İbrahim اِبْرَٰهِمَ حَنِيفَ kana كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim'in dinine tabi ol ey Muhammed. O asla müşriklerden değildi aleyhissalâtu olsun Allah Azze ve Celle'nin peygamberine tabi ol diye emrettiği tek peygamber İbrahim'dir. Aleyhisselam. Allah'ın selamı o Halil'in üzerine olsun, o dostun üzerine olsun. Allah Azze ve Celle onun sevgisiyle bizi rızıklandırır. Sevdiğin kadının çocuğu olsa kendi çocuğunu sayarsın. Sevdiğin kardeşinin sevdiği olsa kendine sevgili kılarsın. Allah'ı seven de Allah'ın sevgilisini kendisine sevgili kılar. Allah'ın sevdiğini kendine sevilecek merci kılar. Allah İbrahim'i halil edinmiş, dost edinmiş, sevmiş, sen de seveceksin. O yüzden Muhammed aleyhissalatu vesselam doğan erkek evladına İbrahim adını koydu. O yüzden Allah kitabında İbrahim'den defalarla bahsetti. O yüzden... İbrahim her zaman hayırla, bütün dinlerin sahipleri tarafından hayırla anıldı. İşte cahiliye ehli her dönemde yaptıkları batıl, yaptıkları pislik ne olduysa onu kime nispet ettiler? Onu salih, hayırlı insanlar nispet ettiler. Maalesef bugün de dediğimiz gibi kendine Muhammed'e nispet eden aleyhissalatü vesselam insanlar Allah'ın onlara gönderdiği hanif dini bozmuş, peygamberin yoluna sapmışlardır. Burada kalacağım inşallah. Beni mazur görün. Hastalığım sebebiyle bugün biraz kısa tutacağız. Sözlerimde bir güzellik varsa Allah veresin. sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanımdandır. Bu ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah estağfuruk ve